Bundan 25 sene kadar evvel, İstanbul Boğazı'ndaki Yuşa Tepesi'nde dünyanın terkine karar verdiğim bir zamanda bir kısım mühim dostlarım beni dünyaya, eski vaziyetime döndürmek için yanıma geldiler. Dedim, yarına kadar beni bırakınız, İstihare edeyim. Sabahleyin kalbime bu iki lavaha etti. Şiire benzer fakat şiir değiller. O mübarek hatıranın hatırı için ilişmedim. Geldiği gibi muhafaza edildi. Yirmi üçüncü sözün ahirine ilhak edilmiştir. Makam münasebetiyle buraya alındı. Birinci levha. ehl gaflet dünyasının hakikatını tasvir eder levhadır. Beni dünyaya çağırma, ona geldim, fena gördüm. Dema gaflet hicab oldu ve nur hak, nihan gördüm. Bütün eşyayı mevcudat birer fani muzur gördüm. Vücut desen onu giydim, A, ademdi çok bela gördüm. Hayat desen onu tattım azap ender azap gördüm Akıl aynı ikab oldu bekayı bir bela gördüm Ömür aynı heva oldu kemal aynı heva gördüm Amel aynı riya oldu emel aynı elhem gördüm Visal nefsize var oldu devayı aynı bağ gördüm Bu envar zulumat oldu bu ahtamada yetin gördüm Bu saltlar naime oldu bu ahyayı embah gördüm ''Ulum evhama kayboldu, hikemde bin sakam gördüm. Lezzet aynı elem oldu, vücutta bin adem gördüm. Habib de sen onu buldun, ah cirakta çok elem gördüm.'' İkinci levha, el hidayet ve huzurun hakikat dünyalarına işaret eder bir levhadır. Dema gaflet, zeval buldu ve nur-u halk gördüm. Vücut bürhan-ı oldu, Hayat, mirad-ı gör. Akıl, miftah, kez oldu. Fena, bab-ı gör. Kemalin, leması söndü. Fakat şemsi, cemal var gör. Zeval, aynı misal oldu. Elen, aynı lezzettir gör. Ömür, nefsi, amel oldu. Ebed, aynı ömürdür gör. Zalam, zarf-ı ziya oldu. Bu mevkte, halk, hayat var gör. Bütün eşya, enis oldu. Bütün asfat, zikirdir gör. Bütün zerrat mevcuda. mevcudat, Birer zâkir, müsebbih gör. Fakrı kenzi gına buldum. Acizde tam kuvvet var gör. Eğer Allah'ı bulgunsa, bütün eşya senindir gör. Eğer malik i mülke ki sen, onun mülkü senindir gör. Eğer fotbin ve kendi nefsine sen, bila addin beladır gör. Bila addin azaptır tak, bela gayet ağırdır gör. Eğer hakiki abd-i bin sen. Hudutsuz bir safadır gör. Hesapsız bir sevap var tat, nihayetsiz saadet gör. 25 sene evvel Ramazan'da, ikindiden sonra Şeyh Geylani'nin Kudüs-ü Esma-i Hüsna manzumesini okudum. Bana bir arzu geldi ki, Esma-i Hüsna ile bir münacat yazayım. Fakat o vakit bu kadar yazıldı. O kudsi mübarek münacat-ı esmaiyesine bir nazire yapmak istedim. Heyha, nazma istidadım yok, yapamadım, noksan kaldı. Bu münacat, 33. sözün 33. mektubu olan "Pencereler" resalesini ilhak edilmişti. Makam münasebetiyle buraya alındı. Hüvel el bahti. Hakim ul qada'ya namfi qad bi hukmhi. Hürv el lehul ardu wa sama. Ali ul qada'ya bel guyub <gülüyor> fi merthi. Hürv el kadil lehul ahsa wa لطيف المزايا والمكوش في سمعه هو الفاتر البدود له الهسن البهار جليل المرايا والشؤون في خلقه هو الملك القدوس له العز والتبريا بديع البرايا نحن من مخشصه هو الدائم الباكي له الملك والبقاء كريم الأطيا نحن من ركس ضيفه هو الرزاق الكافي له الحمد والثناء Cemîl-ül-hedâya, nahnun minn-messi'innih, vel-kâlikul-vâfi, lehul-cûd-ü vel atâ semî ve dua ve-dua-i li-khalqihi, ve f ve Odur baki O. Hükmünün kazasında hakimdir. Biz de O'nun kabzayı hükümdeyiz. Hakem olan O, adil olan O. Arz ve sema O'nundur. Mülkün de gizli olanı, gaip olanı o hakkını bilir. Kadir olan o, kayyum olan o, harçta, yerde onundur. Salatının nakışlarında ve görünen onun mutfudur. Fatır odur. Vedud o, mahlukattaki bütün hüsün ve güzellikler onundur. Mevcudat aynalarında ve mahlukatının keyfiyatında tezahür eden onun celalidir. Melik odur, kudüs o, izzet ve kibriyada ona aittir.'' Mahlukatını acayip sanat içinde icat eden O'dur. Biz de O'nun sanatının nakışlarıyız. Daim O'dur. Baki O. Mülk ve beka O'nundur. O atasında pek gerindir. Biz de O'nun misafir kafilelerindeyiz. Rezzat O'dur. Her hacete kafi O. Hamd ve senâ O'na mahsustur. Hedâyâ-yı rahmetinde görünen O'nun cemalidir. Biz de O'nun ilminin mensucatındayız. Halik O'dur. Vâfi O. Cürb ve ata O'nundur. Mahlukatının şikayet ve dualarını işiten O'dur. Merhamet eden O, şifa veren O, şükür ve sena O'na mahsustur. Kullarının hata ve günahlarını bağışlayan da O'dur. Gaffâr O'dur. Rahim O. affa, rıza da Ondandır. Ey nesim! Kalbin gibi ağla ve bağır ve ki, Faniyim, fani olanı istemem. acizim aciz olanı istemem. ''Ruhumu Rahmana teslim eyledim, gayr istemem, isterim, fakat bir yâr baki isterim, Zehriyim, fakat bir şemsi isterim, hiç ender, hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim.'' Marla yaylası, çam, katran, ardıç, kara kavan bir meyvesidir. Makam münasebetiyle buraya alınmış. 11. mektubun bir parçasıdır. Bir vakit esaretinde, daha başında... Azametli çam ve katran ve ardıç ağaçlarının heybetlığa suretlerini, hayret feza vaziyetlerini temaşa ederken pek latif bir rüzgar esti. O vaziyeti pek muhteşem meşirin, velvela bir zelzeli rakslığma, bir tesbihat cezbe eda suretine çevirdiğinden, eğlence temaşası, nazar ibrete ve sem-i hikmete döndü. Birden Ahmet-i Cizri'nin Kürtçe şu fukrası, Herkes bir tamâşâ ki asenâte zehricây, teşbîhîn-i yâram bi cemâlâte denâzen, katırıma geldi. Kalbim ibret manalarını ifade için şöyle ağladı. Barla yaylası, tepelicede çam, kapran, ardış, kara kavak meyvesi hakkında yazılan Farisi beyiplerin manası. Herkes bir tamâşâ ki asenâte zehricây, bihi yaran bir cemalate Dinazen fatırıma geldi kalbim dahi ibret manalarını ifade için şöyle ağladı yani senin temahşanı üstüne herkes her yerden koşup gelmiş senin cemalinle nazarlık ediyorlar yara her hay bir teşa ki sun zehrica bir taziiri her zihaya senin Teşana Sanatın olan zemin yüzüne her yerden çıkıp bakıyorlar. Zenginliği bir <gülüyor> ezfirazi, manen bir delilen, bir nida'i, bir avazı, aşağıdan, yukarıdan deliler gibi çıkıp bağırıyorlar. den dem zircimali, nakşitu, der raksı bazı. Senin cemali nakşından keyiflenip o deliler misal ağaçlar oynuyorlar. Zi kemâli sun'itu hûş hûş bi gâzi. Zî hevâyi Senin kemâli sa'atından meşelenip güzel güzel sada veriyorlar. Zi şirîni âvâzi kut. Hey hey dinâzi. Güya sadalarının tatlılığı. Onları da neş'elendirip naz-i bir naz ettiriyor. Ez vay raks Ahmed Cezbe, cezbezi işte ondandır ki şu ağaçlar hesa gelmiş cezbe istiyorlar Ezin asarı rahmeti yafet her Hay ders tesbihi namazi şu rahmeti ilahiyenin asarıyladır ki her <gülüyor> zihaya kendine mahsus tesbih ve namazın dersini alıyorlar Üade ez her yeki Be Sinney bala Senel ders aldıktan sonra her bir ağaç yüksek bir taş üstünde arşa başını kaldırıp durmuşlar. Derazi gerdiz, desha ra bidarga ilahi hemçu şehbazı. Her birisi yüzler ellerini şehbazı kalender gibi dergah ilahiye uzatıp muhteşem bir ibadet vaziyetine almışlar. Haşiye bir şehbazı kalender meşhur bir kahramandır ki Şeyh Geylani'nin irşadıyla dergah ı ilâhiyye iltica edip mertebeyi velayete çıkmıştır. Bi cenbe ez zülfihâ ra bi şevk engiz şehnâzi haşi iki şehnâz çelkezi kırk örme saç ile meşhur bir dünya güzelidir. Oynattırıyorlar zülfvari küçük dallarını. Ve onunla temaşa edenlere de latif şevklerini ve ulvi zevklerini ihdar ediyorlar. Bi bala mizen el perde hay, hay huy, aşkı bazı Aşkın hay huy perdelerinden en hassas tellere, damarlara dokunuyor gibi saba veriyorlar. Nüsha, şu nüsha mezaristan'daki ardıç ağacına bakar. Bi bala mizan es hay hayi kuy. rana mehali ezeli ez engiz nawazi. Meh het kushe GER yen hayi derin hayi zeval es kub majazi. Fikre şu vaziyetten şöyle bir mana geliyor. Mecazi muhabbetlerin zeval elemiyle gelen ağlayış. Hem derinden derine hazin bir emini iftar ediyorlar. Bersel, Mahmudha, Nâmehâi, Hüzün Engiz, Eyazi. Mahmudların yani Sultan Mahmud gibi Mahbubundan ayrılmış bütün aşıkların başlarında Hüzün Alû, Mahbublarının nâmesinin tarzını işittiriyorlar. Murtaha, Ra, Nâmehâi, Ezeli, Ez Hüzün Engiz, Nevazi dünyevi sadaların ve sözlerin dinlemesinden kesilmiş olan ölmüşlere ezeli nameleri, hüzün engez sadaları işittiriyor gibi bir vazifesi var görünüyorlar. Ruha, mi'ayet, ezü, zemzeme, nazi ve niyazi. Ruh ise şu vaziyetten şöyle anlatı ki, eşya tesbihat ile Sami Zülcelal'in tecelliyat esmasına mukabele edip, bir naz miaz zemzemesi de geliyor. Kalbimi huant ezin ayاتها sırr-ı tevhid zi uluv nazm-ı Kalp ise şu her biri birer ayet mücesseme hükmünde olan şu ağaçlardan sırr-ı tevhidi. bu icazın uluv nazmından okuyor. Yani hıkatlerinde o derece harika bir intizam, bir sanat, bir hikmet vardır ki bütün esbab-ı birer fail-i muhtar farz edilse ve toplansalar, taklit edemezler. nefs hahe mihâhet, derîn velvele ha, zelzele ha, zevk-i der bel dünya-bâzi. Nefis ise, şu vaziyeti gördükçe, bütün ruyu zemin, velvele-â-ulut, bir zelzele-i yuvarlanıyor gibi gördü. Bir zevk baki aradı. Dünya-perestliğin terkinde bulacaksın, manasını aldı. Akıl mi, bin ezim zamzama ha, dendeme nazm-ı hulqat, nakş hikmet, akıl ise şu zamzami hayvan ve eşcadan ve dendemeyle ve havadan gayet manidar bir intizam-ı bir nakş hikmet, bir hazine-i esrar buluyor. Her şey çok cihetlerde sani zulcelali tesbih ettiğini anlıyor. Arzu miidat, heva ezin hem heme ha, hu huha, Merk ku der terke ezvakı mecazi. Heva yinekis ise şu hem hemi hava ve heheve yapraktan öyle bir lezzet alıyor ki bütün ezvak mecazi ona unutturur. O heva nefsin hayatı olan Zeki mecazi tek etmekle bu zevki hakikatta ölmek istiyor. Hayal bin azim eşyal, melaikeler cescap amet semavi, Ba hzaran Ne hayal ise görüyor. Dünya şu ağaçların müekkel melaikeleri içlerine girip her bir dalında çok neyler tıkan ağaçları ceset olarak giymişler. Dünya sultanı sermedi, biner ney sadasıyla muhteşem bir resmi kuşatta onlara onları giydirmiş ki o ağaçlar cami şuursuz cisim gibi değil, belki gayet şuurkarane, manidar vaziyetleri gösteriyorlar. Ezinne, ne, şenidet, hoş, sitayiş hay, zatı hay. işte o neyler? Semavi ulvi bir musikiden geliyor gibi, safi ve müessirdirler. Fikir o neylerden, başta Mevlana Celaleddin Rumi olarak, bütün aşıkların işitlikleri elemkarane, teşekkiyat-ı işitmiyor. Belki, zatı halk-ı karşı takdim edilen teşekkürat-ı rahmaniyeyi ve tahmidat-ı Rabbaniyeyi işitiyor. وَرَقَهَا رَٰزَبَان دَارًا هَمَهُ ذِكْرِ دَارًا دِدَرْ مَانَا۪ي hay hay. Madem ağaçlar birer ceset oldu, bütün yapraklar dahi diller oldu, demek her biri binler dilleriyle havanın dokunmasıyla hu bu zikrini tekrar ediyorlar. Hayatlarının hayatıyla, saniyenin haykayyum olduğunu ilan ediyorlar. Çu la ilahe illahu beraber mizent her şey. Çünkü bütün eşya la ilahe illahu değil. Kainatın azim halka zikrinde beraber zikrederek çalışıyorlar. Demaden çu yeden ya halk. Cera <susukli> serfu yeden ya hay beraber miz Allah bakîb ve bakî lisan-ı istibah ile Cenab-ı hayatını ya hak ile rahmetten istiyorlar, Baştan başa da hayat-ı meshariyet lisanıyla ya hay ismini zikrediyorlar. Fe ya ya kayyum bir hakki ismi hakiyyun hayat-ı debin in kalp perişanra İstikamette bir aklım şebeş ra, ahim. Yıldızları konuşturan bir yıldızname. Bir vakit Barla'da, Çam Dağı'nda, yüksek bir mevkide, gecede semanın yüzüne baktım. Gelecek fıkralar birden fotoğraf etti. Yıldızların nisan hal ile konuşmalarını hayalen işittim gibi bu yazıldı. Nazım ve şiir bilmediğim için şiir kailesine Şiir kaidesine girmedi takattır olduğu gibi yazılmış. Dördüncü mektup ile otuz ikinci sözün birinci mekıfının ahirinden alınmıştır. Dinle de yıldızları şu kutbey name-i nurunu hikmet balk ne takrir eylemiş. Hep beraber hükme gelmiş haklı ile derler. Bir Kadir Zülcelal'in haşmeti sultanına. Birer bürhan nur Biz vücudu saniyat. Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yalgızlayan, nazemin mucizatı tüm melek seyranına, bu semanın arza bakan, dikkat eden binler müdahkı gözleriz biz. Haşiye yanmıyor. Cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezracığı olan zeminin yüzünde hadsiz mucizatı kudret teşkil edildiğinden, semavat alemindeki melaikeler o mucizatı ve o harikaları temaşa ettikleri gibi ecrâm semaviyenin gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi, güya melaikeler gibi zemin yüzündeki nazemin masnuatı gördükçe cennet alemine bakıyorlar. Ve o muhakkak harikaları baki bir surette cennette dahi temaşa ediyorlar gibi bir zemine, bir cennete bakıyorlar. Yani o iki aleme nezaretleri var demektir. Tuğba-i semavat çıkkına, hep kehkeşan ağusana, bir cemil-i Zülcelal'in besli hikmetiyle takılmış pek güzel meyveleriz biz. Ta semavak ehline birer mescid-i seyyar, birer hane-i var, birer ulvi aşiyane, birer ispah-ı birer gemi var, birer tayyâreleriz biz. Bir kadir i Zülkemal'in, bir hakîm-i Zülcelal'in, birer muzih kudret, birer harikayı sanat-ı Birer nadir hitme, hikmet, birer dahil-i birer nur alemiyiz biz. Böyle yüz bin dille yüz bin gösteririz. İşittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü hak söyleyen ayetleriz biz. Sikke'miz bir, tuvramız bir, Rabbimize müsebbiyiz, zikrederiz abidane. Tehkeşanın halka ipi burasına mensup birer mevzutta.